Alimlerin söz ve eserlerine yaklaşımımız nasıl olmalıdır? Bu iki sorunun cevabı her ne kadar ilim talebelerine yönelik olsa da her birimize bakan bir yönü olduğu da muhakkak. Çünkü okuyoruz, öğrenmeye çalışıyoruz, kitap karıştırıyoruz. Bu ilmi bize nakledenler ve yazıya dökenler bizden daha değerli olsa da netice itibarıyla insandı. Bu sayıdaki amacımız Kur'an'a ve sünnete aykırı bir durum gördüğümüzde veya genel İslami ilkelerle bağdaşmayan bir uslupla karşılaştığımızda nasıl bir yol izleneceğini açıklamak. Açıklamaya geçmeden önce vahyin öğretilerine aykırı gördüğümüz ve bugün yaygın olarak kullanılan geçmişe dönük hatalı uygulamalara değineceğiz. Yokmuş gibi davranmak Bir kesim geçmişten gelen ve ayıklanması gereken yanlışlar yokmuş gibi davranıyor İtikadi, ameli ve ahlaki yanlışlar karşısında kör, sağır bir tavır takınıyor. Kutsamak ve savunmak Bir kesim, geçmişe ait olan her şeyi kutsuyor, savunuyor. Öyle ki, vahya aykırı nakiller için zorlama tevhirlerle vahiden dayanak buluyor, bulamadığı yerlerde keşf ve benzeri Allah'ın hakkında hiçbir delil indirmediği kavramlara sığınıyor. Geçmişi reddetmek bir kesimse geçmişin hatalarını gündemleştirip geçmişi bir bütün olarak reddediyor, yok sayıyor. Her konuda olduğu gibi bu konuda da ölçümüz vahidir, vahiy olmalıdır. Vahiy geçmişi bir bütün olarak kabullenip kutsamayı da, bazı hatalar nedeniyle tüm geçmişi reddetmeyi de kabul etmez. Yanlışlar karşısında tarafsız, sessiz kalmanın da vahide karşılığı yoktur. İyiliği emretmek, kötülükten nehyetmek, Adil şahitler olmak, elle, dille ve kalple mücadele etmek üzere kurulmuş bir dinde karşılık bulması da mümkün değildir. Vahi, geçmişi, doğruları ve yanlışlarıyla, iyisi ve kötüsüyle önümüze koyar. İyiliğin iyilik olduğuna, kötülüğün de kötülük olduğuna şahitlik eder. Vahiy bize Musa aleyhisselamın kıssasını anlatır. Onun sabrını, destansı mücadelesini, çektiği çileler karşısında Allah'a olan güvenini bize örnek gösterir. Ancak bunun yanında onun bir insan öldürüp tevbeyle Allah'a yöneldiğini, Firavun'a git emri karşısında ilk etapta korktuğunu, sihirbazların sihri karşısında endişe yaşadığını, meselelerin iç yüzünü bilmeden kardeşi Harun'un saçını sakalını çekiştirdiğini de haber verir. O, bir bütün olarak Musa peygamberdir, ve tüm yaşantısıyla bizim için hidayet imamıdır. Onun bir Resul olması, yukarıda meskur şeyleri yaşamasına engel olmadığı gibi, yaşadığı olaylar onun Risaletine de gölge düşürmemiştir. Eksiklikten, hatadan ve kusurdan münezzeh olmak, Yüce Allah'a ait bir sıfattır. Vahiy bu uslubu tüm Resuller için kullanmıştır. Tüm insanlığa üsve-i hasene olarak gönderilen Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, aynı zamanda yer yer uyarılmıştır. Bedir esilleri hakkındaki tutumu, kör bir sahabiyle ilgilenmemesi, müşriklerin bazı tekliflerini, İslam'ın ve Müslimlerin masatı için acaba olabilir mi diye düşünmesi ve akabinde aldığı uyarılar, hepimizin bildiği örneklerdir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin, bazı vakalarda uyarılmış olması, onun örnekliğine gölge düşürmediği gibi, Örnek bir hidayet rehberi olması da Allah tarafından uyarılmasına engel olmamıştır. Vahyin bu tasarrufundan yola çıkarak diyebiliriz ki, geçmiş bütünüyle bizimdir. Onda bazı hataların yapılmış olması, onu tamamen reddetmeyi gerektirmediği gibi, hiç yanlış yokmuş gibi davranmak veya geçmişi yanlışlarıyla kutsamak da gerekmez. Vahiy, geçmişi değerlendirmemizde temel ölçüdür. Ona uyan bizimdir, ona uymayan yanlıştır. Şimdi bu kaideyi tatbik ederek iki büyük alimin kitaplarına dair soruya cevap vermeye gayret edelim. Çaba bizden, başarı Allah'tandır. Kadı Ebubekir Bekir İbnu'l Arabi, Hicri 467-543 yılları arasında yaşamış Maliki mezhebine müntesip, birçok ilimde faydalı eserler vermiş bir İslam alimidir. Bu eserlerin meşhur olanları Kur'an'daki ahkam ayetlerini tefsir ettiği Ahkamul Kur'an ve Süneni Tirmizi'yi şerh ettiği Aridatul Ahvezi isimli kitaplarıdır. Şüphesiz ki tüm kitapları arasından en meşhur olanı da sormuş olduğunuz El-Avasım Minel Kavasım kitabıdır. İsminden de anlaşılacağı gibi İbnül Arabi bu kitapta İslam ümmetinin belini kıran, itikadi ve ameli felaketlere sebep olan hususları zikretmiş Kavasım, daha sonra bunlardan korunma yollarını Avasım göstermiştir. Hemen belirtmeliyim ki i̇bn Arabi Rahimullah gibi bir alimin böyle bir kitap yazmış olması çok değerlidir. Zira İslami ilimlerde bu denli uzman yetkin bir alim, yazdığı kitapla yaşadığı çağa tanıklık etmiş ve bizlere o günleri anlamamız için bir portre sunmuştur. Kitapta İslam'a zarar verdiğine inandığı dört sınıfı ele almış, onların batıl düşüncelerini zikretmiş, onlara akli ve nakli delillerle cevap vermiş, onlarla mücadele edecek ilim talebelerine münazara usulüne dair yol göstermiştir. Tenkit ettiği gruplar, batiniler, filozoflar, zahiriler ve özelde Şii olmak üzere sahabe döneminde yaşanan fitneleri öne sürüp ashabı ve emevileri eleştiren kimselerdir. Meskur konularda araştırma yapan ilim talebeleri El-Avasım kitabını okumalı, kitaptan istifade etmelidir. Sizin sorunuz münasebetiyle ben uzun yıllar sonra kitabı ikinci defa inceleme fırsatı buldum. Allah ecrinizi versin. Bu inceleme esnasında üç konu dikkatimi çekti. Bu üç meseleyi sizinle paylaşacak, daha sonra genel tavsiyelerde bulunacağım. A. Kadı İbnül Arabi diyor ki, Bağdat'ta güvendiğim şehirlerimden biri bana şöyle haber verdi. Ebu Ya'la Muhammed bin Ferra, ki o Bağdat'ta bulunan Hanbelilerin reisidir, Allah'ın sıfatları hakkında şöyle derdi. Allah hakkında varit olan sıfat naslarının zahirinden beni neyle izam ederseniz kabul ederim. Yalnızca avret ve sakalı kabul etmem. İş öyle bir noktaya geldi ki, şöyle demeye başladılar. Allah'ı tanımak isteyen dönüp nefsine baksın. El-Avasım Özetle ve mealen tercümesini verdiğim bu bölümde İbnül Arabi, Ebu Ya'la'yı teşbih teslim akidesiyle töhmet etmiş, teşbihi, teslimi küfür kabul ettiği için de küfür akidesiyle suçlamıştır. Ebu Ya'la'nın konu hakkında yazdıklarını nakletmek yerine, Bağdat'ta bir şeyhin şifahi şahitliğine istinat etmiştir. Malumdur ki Bağdat, tevil karşıtı hanbelilerle, tevil yandaşı eşarilerin çatıştığı bir yerdir. Tarihçiler, sonu ölümle biten birçok hanbeli ve eşari kavgası nakletmiştir. Bunlar öyle büyük kavgalardır ki, şehir merkezi günlerce kaos yaşamış, insanlar evlerinden çıkamamıştır. Çoğu zaman devletin müdahalesiyle ve kolluk gücü zoruyla kavgalar yatıştırılmıştır. Tarih kitaplarının Hicri 5 ve 6. asrı anlatan bölümleri bu üzücü hadiselerle doludur. Haliyle birbirine bu denli düşman iki fırkadan birinin öteki aleyhinde şahitliğini alıp bunun üzerine sayfalarca tenkit yazmak, ilmi duyarlılıktan, ve adil şahitlik ahlakından uzaktır. Ki bu, Ebu Ya'la özelinde bir topluluğu dolaylı olarak suçlamaktır. Kaldı ki, Tabakatul Hanâbile kitabında Ebu Ya'la'nın sıfatların zahirine Allah'a nispet edenin kafir olacağına dair görüşü nakledilmiştir. Kadı Ebu Ya'la'nın oğlu İbni Ebi Ya'la, Tabakatul Hanâbile eserinde der ki, Babam şöyle derdi, Allah'ın cisimler gibi bir cisim olduğuna itikad eden, cisimlerin hakikatinde özünde olan bir şeye ısınma ve bir yerden bir yere intikal etmeyi Allah'a nispet eden kafirdir. Çünkü o, Allah'ı tanımayan bir kimsedir. Çünkü Allah'a bu sıfatları yakıştırmak mümkün değildir. Kişinin Allah'ı tanımadığı zaman kafir olması gerekli olur. Tabakatul Hanâ bile Ki bu, yalnızca Ebu Ya'lân'ın değil, Sıfatlar hususunda tevil metodunu reddeden tüm selef ulemasının görüşüdür. Onlar, naslarda varit olan sıfatları kabul eder, ancak muhaliflerin onlara ilzam ettiği anlamları reddederler. Örneğin, Allah'ın eli ifadesini olduğu gibi kabul eder ve Allah nefsine el nispet ediyorsa onun eli vardır, buna iman eder ve teslim oluruz derler. Ancak muhaliflerin el için ete, kemiğe, kana ihtiyaç vardır. ''Bunları kabul ediyor musunuz?'' tarzı sorularını safsata olarak değerlendirir ve hiçbir şey Allah'ın dengi, misli, benzeri değildir ve hiçbir şey Allah'a kıyas edilmez ve Allah'ın sıfatlarının keyfiyetini bilmeyiz, yalnızca inanır ve teslim oluruz ve benzeri Kur'an ve sünnetten alınmış kaideler zikrederler. Derler ki, ''Nasıl ki Allah'ın görme sıfatına inanmamız el basir, ona göz nispet etmek anlamına gelmiyorsa, onun eli olduğuna inanmamızda, ona et, kan, kemik, cisim nispet etmek anlamına gelmez. Onun görmesi kendi şanına layık olduğu gibi, eli de onun şanına layıktır, dengi, misli, benzeri yoktur. Allah'ın sıfatlarını cisim olarak görmek veya beşeri sıfatlara benzetmek küfürdür, şirktir. B- İbnü'l Arabi, Zahiri mezhebi ve İbn Hazım hakkında ağır sözler söylemiş, itidalin dışına çıkmıştır. Ki bugün İbn Hazım hakkında var olan olumsuz kanaatte İbnü'l Arabi'nin büyük payı vardır. İkisi aynı dönemde yaşadıkları için İbn Hazım hakkında ilk olumsuz, menfi kayıt düşenlerden biri İbnü'l Arabi'dir. Bazı töhmetleri şunlardır: Ahmak değersiz bir topluluktur. Allah'ın dinine o dinde olmayan şeyler nispet eder. Alimlerden nefret ettirmek için söylemedikleri sözleri onlara nispet eder. Yöneticiler onu korurdu. Bunun nedeni onlara şirk ve bidat içerikli şüpheler getirirdi. Onları etkisi altına alırdı. Görüldüğü gibi İbnü'l-Arabi başta İbn Hazım olmak üzere Zahirilik mezhebini inançlarında, dinlerinde, ahlaklarında ve ilmi yeterliliklerinde töhmet altında bırakmıştır. İnsan bu sözlere bakınca hadis âlimlerinin aynı dönemde yaşayanların birbirleri hakkında söylediklerine itibar edilmez minvalindeki sözlerini daha iyi anlıyor. Zira aynı dönemde yaşayanlar haset, rekabet ve benzeri şahsi sebepler nedeniyle birbirleri hakkında haddi aşabiliyor, sorunları abartılı bir dille nakledebiliyorlar. Yeryüzünün en seçkin topluluğu olan sahabelerin dahi Cemel ve Sıbfin vakalarında birbirine kılıç çekip savaştığı düşünüldüğünde, aynı dönemde yaşayan insanların karşılıklı eleştiri ve kanaatlerine temkinli yaklaşmanın zarureti daha iyi anlaşılıyor. Şüphe yok ki i̇bn Hazım, İslam tarihinin en tartışmalı alimlerinden biridir. Kıyası reddetmesi ve bunun sonucu olarak Nas'ların zahirine yapışarak ilginç fetvalar vermesi, onun ve görüşlerinin her dönem gündeme gelmesine sebep olmuştur. Ancak kimi İslam alimleri onun hakkında itidalli davranmış, kimisi de İbnül Arabide olduğu gibi itidal sınırlarının dışına çıkmıştır. Zehebi rahimullah şöyle der: Şüphesiz ki o İbn Hazım İslami ilimlerde baştır, nakli ilimlerde deryadır, naslar hususundaki katılığıyla beraber nakli ilimlerde benzeri yoktur. Alimlere hitap ederken edebe riayet etmedi. Bilakis pervasızca ifadeler kullandı, sövdü, kesip attı. Cezası da amelinin cinsinden oldu. Alimlerden bir grup kitaplarından yüz çevirdi. Kadı Ebu Bekir İbnül Arabi El avasım kitabında İbn Hazım ve zahirilik hakkında kıymet düşürücü şeyler söyledi. İbn Hazım hakkındaki yukarıda zikrettiğimiz olumsuz düşünceleri aktardıktan sonra der ki, İbnül Arabi tenkitlerinde insaflı davranmamış. Sözlerinde adaletli olamamıştır. Onu küçümserken mübalağa etmiştir. Oysa İbnül Arabi ilimdeki büyüklüğüne rağmen İbn Hazm'ın ilmi mertebesine ulaşmamış, dahası yaklaşmamıştır di. Da. Siyeru alamin nubela. İbn Abdülhadi rahimullah şöyle der: İbn Hazım ilmin denizlerindendir. Diğer imamlara muavafat ettiği çok güzel ilmi tercihleri olmuştur. Bunun yanında usulde ve furuda tek kaldığı tercihleri olmuştur ki bu tercihlerin tamamı hatalıdır. O, hadisleri sahih ve zayıf görmede ve ravilerin halleri konusunda çokça vehim, hata sahibidir. Kadı İbnül Arabi ve Ebu Bekir bin Mufevvis onun hakkında konuşmuştur. Bazısı onun kıymetini düşürme konusunda abartıya kaçmıştır. İbnül Arabi'nin yukarıda zikredilen olumsuz düşüncelerini aktardıktan sonra der ki, bu görüşlerde sorun vardır, üzerinde düşünülmelidir. Allah insafı sever. Ben i̇bn Hazm'ın El-Milal ve Nihal kitabının büyük bir kısmını inceledim. Çok ilginç nakiller ve görüşler zikrettiğini gördüm. Ki bu, yazarın güçlü bir zekaya ve geniş bir araştırmaya sahip olduğunu gösterir. Okumalarım neticesinde açığa çıktı ki, o, isim ve sıfat konusunda tam bir cehmidir. Allah'ın güzel isimlerinin birçoğunun manasını kabul etmez. Çünkü O, çocukluğunda mantık ve felsefeyle uğraşmıştır. Bu sebeple de zihninde batıl manalar oluşmuştur. Tabakat, Ulema'ul Hadis İbni Teymiyyye Rahimullah şöyle der. İbni Hazm'ın, ilminin çokluğu, ilimde bir derya olması ve meselelere dair getirdiği büyük faydalar yanında, şaşılacak derecede şaz ve münker sözleri vardır. Mecmul fetavâ İbn-i Kayyım Rahimeullah der ki, Zahiriler, Nasları önemsemeleri, desteklemeleri ve Nas'a bağlılığı muhafazalarında, rey, kıyas ve taklitle dahil hiçbir şey Nas'ın önüne geçirmemelerinde, batıl kıyası reddetmelerinde, batıl kıyas ehlinin çelişkilerini açıklamalarında, kıyası alıp ondan daha evla olanı terk ettiklerini ispatlamalarında güzel bir yol tutmuşlardır. Bununla birlikte, dört yönden hataya düşmüşlerdir. Şartlarını toplayan sahi kıyasları reddetmeleri, özellikle de illetine nas kılınan kıyası, nasları anlamadaki kusurları, onlar nas'ın delaletini zahiri anlamla sınırladıklarından, nas'ın tembih, ima, muhatapların örfüne işaretle verdiği yan anlamları anlamamışlardır. İstizhab kuralını hak ettiğinden daha üst bir mertebede tutmaları, Müslimlerin aralarında yaptıkları akitlerin ve belirledikleri şartların batıl olduğuna inanmaları, yalnızca nasla sabit olanları geçerli saymaları. İlamul Mumakkîn. In. Yukarıda insaf örneği sergileyen alimlerin sözlerini okuduk. Onlar bir yandan İbn Hazm ve Zahiri usulünün yanlışlarını tespit edip açıklamış, diğer yandan da İbn Hazm'ın ilmi yetkinliği ve şeriatı olan bağlılığını övmüşlerdir. Maalesef bu hassasiyet sonraki dönemlerde kaybolmuş ve birçok fıkıh kitabında karşılaştığımız zahirilerin görüşüne itibar edilmez veya her ne kadar zahiriler farklı görüş belirse de bu icmadır. Zira fıkhi konularda zahirilerin görüşüne itibar edilmez tarzında Kadı Ebubekir Bekir i̇bn Arabi çizgisi yaygınlık kazanmıştır. C. El-Avasım Minel Kavasım kitabında Dikkat çekeceğimiz üçüncü mesele, onun sahabe döneminde yaşanan fitnelere yaklaşımıdır. Genel anlamda birçok meseleyi tahkik ettiği kitabın son bölümünde, güzel bir ilim ve tahkik örneği sergilemiş, meseleleri Kur'an'ın değişmez kaidesi ışığında açıklamıştır. Muhacir ve Ensar'dan sonra gelenler derler ki, Rabbimiz, bizi ve bizden önce iman etmiş kardeşlerimizi bağışta, ve kalplerimizde iman edenlere karşı bir kim bırakma. Rabbimiz, şüphesiz ki sen, şefkatli olan Rauf ve kullarına karşı merhametli olan Rahim'sin. Haşr Suresi 10 Ancak söz konusu Emeviler, hususen Yezid olunca ilginç şeyler söylemiş, tarihi hakikatleri ters yüz etmiştir. Yezid'in, Hüseyin radıyallahu anh'ın şahadetinde parmağı olmadığını, dahası, bunu duyunca üzüntü duyduğunu, Hüseyin radıyallahu anh'ı şehit edenlerin, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin şu sözünü tevil ederek onu katlettiklerini söylemiştir. Bu ümmet, birlik halindeyken onu bölmek isteyen kim olursa olsun, boynunu vurun. Müslim, Ebu Davud, Nesai. Böylece Yezid, İslam ümmetini birleştiren, Hüseyin radıyallahu anh ümmeti bölen olmuştur. Bu mantığı anlamak, anlamlandırmak mümkün değildir. Zalim sultanın karşısında hakkı söylemeyi cihat sayan, bu uğurda öldürülmeyi şehitlik kabul eden, yalancı ve zalim sultanları doğrulayıp, onlara yardımcı olanın Allah Resulünden beri olduğunu söyleyen bir dinde, böyle bir tevilin anlayışın kabul görmesi gerçekten ilginçtir. İbnül Arabi'nin sahabenin büyüklerinin Hüseyin radıyallahu anh'ı çıktığı yoldan alıkoymaya çalışmasını zikretmesi ise, İlkinden daha ilginçtir. Zira ashabın büyükleri, Yezid'i meşru halife gördüğünden değil, Kufelilere güvenilmeyeceğinden ve Hüseyin radıyallahu anh'ın Yezid'le mücadele edecek gücü olmadığından onu uyarmıştır. Kaldı ki, Yezid'e karşı ayaklanmamaları, onun meşruiyetinden değil, bir zalim olarak mülk için yapacaklarını tahmin ettiklerinden ve münkeri izale edecek gücü bulamamalarındandır. Onların bu tutumundan Yezide meşruiyet çıkarma çabası rahatsız edicidir. Hilafeti saltanata çevirerek İslam'da cahili anlayışı dirilten ve ümmeti helak eden Ümeyye oğulları yerine zulüm karşısında vazifesini yapmış Hüseyin radıyallahu anh'ı anlamaya çalışsa bizler için daha hayırlı olurdu. Zira Ümeyye oğullarını savunmak adına yapılan saltanat savunması yüzünden Asırlardır zulüm ve istibdat adeta ümmetin yazgısı olmuştur. Ümmeti öz babasının mülkü gören zalim sultanlar, Allah'ın İslam'la aziz kıldığı toplumu kırbaç altında inleyen kölelere dönüştürmüştür. Yine bu alil anlayış yüzünden adalet özlemi ve sancısı çeken ümmetin öz evlatları, saltanat zulmünden zulümlerin en büyüğü olan demokrasi zulmüne savrulmuşlar, hem adaletten, hem de adaletin kaynağı olan tevhidden mahrum olmuşlardır. İnna lillahi ve innâ ileyhi raciun. Sonuç olarak, ben kitaba dair sınırlı bilgim dahilinde üç noktaya dikkat çektim. Amacım, soru soran kardeşime eleştirel gözle okuma yapmanın, ki uzunca sorusunda bunu da talep etmişti, bir örneğini sunmaktı. Anlamış olduk ki, herhangi bir kitapta ilmi hataların bulunması, ondan faydalanmamıza engel değildir. Bize düşen kitap ve sünnetin naslarında fıkıh anlayış sahibi olmak ve olayları bu zaviyeden değerlendirmektir. Geçmişte büyük alimlerin yanılabildiği gibi, bizlerin de yanılabileceğini kabul etmek, yapıcı eleştirilere açık olmak, karşılıklı olarak hakkı ve sabrı tavsiye ederek kendimizi ıslah etmek, hatalarımızı düzeltmektir. Selam ve duayla…